Selahat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli Kardeşlerim, İman iklimine koşanlar vardı. İmanla aydınlananlar vardı. Toplumun gündeminde İslam vardı. Yavaş yavaş ilerleyen bir dava vardı. Emin adımlarla yürüyen bir dava vardı. İnsanın, insanlığın davası vardı. İman iklimine bir yiğit adam koşuyordu. Bir güzel adam koşuyordu. Kıfar kabilesinden Ebu Zer'di. Ebu Zer'in gıfariydi. kıfarlı Ebu Zer'di. İnce ruhlu bir insandı. Putlara tapmaktan nefret ederdi. Putları tapmayı anlamsız gülünç bulurdu. Kıfar kabilesinin yaylasında Geceleri uzun uzun düşünürdü. Kainatın sahibine inanırdı. Güçlü bir Allah inancı vardı. Ama bu arı duru bir inanç değildi. Asıl olansa kainatın sahibiyle nasıl bağlantı kuracaktı? Ona nasıl yönülecekti? Ona ilişkin neler yapacaktı? Tüm bunları bilmiyordu. Gıfar kabilesi haramiler gibiydi. Kervanları basarlardı. Hayatlarını böyle sürdürürlerdi. Kıfar kabilesi Mekke ile Şam arasındaydı. Ebuzer de zaman zaman bu soygunlara katılırdı. Ama vicdanı derin pişmanlıklar duyar ızdırap çekerdi. Bu işin doğru olmadığını vicdanında hissederdi. Geceleri annesiyle balkonda sohbet etmeyi severdi. Bulutsuz gecelerde yıldızların altında annesiyle sohbet etmek bir şarkıyı dinlemek gibiydi. Peygamber Efendimizle ilgili bazı bilgiler edinmişti. İşin aslını öğrenmek istiyordu. Kardeşi Üneys'i Mekke'ye gönderiyordu. Olup bitenlerden haber getirsin. Muhammed ile görüşsün istiyordu. Yine annesiyle gecenin güzelliğini duya duya sohbet ediyordu. Sohbet koyulaşmıştı ve bu esnada Üneys çıka geldi. Ebu Zer heyecanlandı. ''Hemen Muhammed'i görebildin mi?'' diyordu. Üneyiz kardeşi görmek ne mümkün. ''Neden mümkün olmasın?'' diyordu Ebu Zer. Üneyiz onu görmeyi göz almak, en azından dayak yemeği göz almak demektir. Ebu Zer peki neler söylüyormuş. Üneyiz Allah'ın birliğine davet ediyormuş. Hiçbir şey Allah'a ortak koşmamaya çağırıyormuş putlara tapmanın temelsiz, anlamsız olduğunu söylüyormuş. Ebu Zer, vallahi doğru söylüyor. Yüneyiz, putların kendilerine dahi ne faydası, ne de zararı olabilir diyormuş. Ebu Zer, billahi doğru söylüyor. Annesi, ya be Azer, sen ne kadar ileri gittiğinin farkında mısın? Putlarımıza sataştığını unuttun sanki. Kendine gel. Ebu Zer, ben asıl şimdi kendime geliyorum anne Vallahi ben oldum olası Bu putların anlamsızlığını Vicdanımda hep duya gelmişimdir Ben yarın Muhammed'e gidiyorum anne Üneyiz Ağabey çok dikkatli ol Mekke ona karşı cephe almış Onunla görüşmek hayati bir tehlike Zerr'ın gıfari Mekke yollarında. Yıllardır bir arayışın içindeydi. Kalbinin boşlukta olduğunu derinden duyuyordu. Kalbinin derdine derman arıyordu. Yaşadığı hayat ruhsuz, manasız geliyordu. Şimdi rahmet elçisiyle görüşecekti. Rahmet elçisinden rahman Rahim'in ayetlerini, kelamlarını duyacaktı, dilleyecekti. Hayatının en heyecanlı günleriydi. Varoluşun sırrına ilişkin aydınlanacaktı. Mekke'ye bu duyuşlar, bu düşünüşler içerisinde geliyordu. Vadilerden geçerken rahman Rahim'i düşünüyordu. Gökyüzünün güzelliğine vurgundu. Kalbinin iletileri gökyüzünü temaşa ederken biraz sakin oluyor, sükun buluyordu. Mekke'ye gelmişti. Mekke'de kimseye Peygamber Efendimiz'i soramıyordu. Ortamın gergin olduğunu hissediyordu. Gece olmuştu. Kabe'nin yanına uzanıp yatıyordu. Hz. Efendimiz gece vakti Kabe'ye geldiğinde orada yatan bir yabancıyı gördü. Ebu Zerri gördü. Gel bize gidelim dedi. Hz. Efendimiz o gece Ebu Zerri misafir etti ama asıl konuyla ilgili hiçbir şey konuşmadılar. İkinci gündü. Akşam olduğunda Ebu Zerri yine Kabe'nin bitişiğinde uzanıyordu. Hazret Ali Efendimiz Kabe'ye uğradığında Ebu Zerru orada gördüler. Ali Efendimiz niçin burada yatıyorsun dedi ve evine buyur etti. İkinci günde Ali Efendimiz'in evinde kaldı. Yine birbirleriyle ana konuya hiç girmediler. Bu konuya girmekten çekiniyorlardı. Birbirlerini tanımıyorlardı. Üçüncü gündü. Yine aynı durumla karşı karşıya kalan Hazret Ali Efendimiz hala bana Mekke'ye gelme sebebini anlatmayacak mısınız diyordu Ebu Zer ise Beni aradığım şeye götürmeye söz verirsen Sana Mekke'ye için geldiğimi söylerim diyordu Hz. Efendimiz söz veriyordu Abu Zer'e Sonra Ebu Zer ben Mekke'ye Yeni peygamberle tanışmaya Onun sohbetini dinlemeye geldim diyordu Hz. Efendimiz'in yüzünü sevinç halesi kuşatıyordu İslam'a koşanlardan birisiyle karşı karşıyaydı. Ali Efendimiz, vallahi o gerçekten Allah'ın Resulüdür. Sabah olunca, nereye gidersen beni takip et. Eğer senin için bir tehlike sezersen, sanki su düküyormuş gibi dururum. Şayet yoluma devam edersem, gireceğim yere kadar beni takip et diyordu. Gece boyunca Ebu Zer, Peygamber Efendimiz'i düşündü. Onunla buluşmak, Onunla konuşmak en büyük olaydı, en büyük nimetti. Nasıbse Seyyarın o büyük nimete kavuşacaktı. O büyük nimete nail olacaktı. Sabah olduğunda Hazreti Ali Efendimiz önden gidiyor, Ebu Zer geriden onu takip ediyordu. Ortalık sakindi, herhangi bir tehlike gözükmüyordu. Hazreti Ali Efendimiz bir eve giriyordu. Arkasından Ebu Zer aynı eve giriyordu. Peygamber Efendimiz oturuyordu. Ebu Zerri görünce kalktılar, hoş geldin dediler. Ona yer gösterdiler. Peygamber Efendimiz tevhide anlattılar. Ayetler okudular. Ebu Zer'in kalbi sanki ayağa kalkıyordu, gözleri yaşarıyordu. Hemen kelime-i söylüyordu. İman iklimine koşuyordu. Ebu Zer radıyallahu an o günü bizlerle paylaşıyordu. Şunları anlatıyordu. Bundan sonra Allah'ın Resulü ile Mekke'de kaldım. O bana İslam'ı öğretti ve Kur'an'dan biraz okuttu. Bana şunu söyledi. İslam'a girdiğin Mekke'de hiç kimseye söyleme. Çünkü onların seni öldürmelerinden korkuyorum. Ben de şöyle cevap verdim. Canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki ben Kabe'ye gidip Kureyş'in ortasında Hak daveti haykırıncaya kadar Mekke'den ayrılmam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sözüme cevap vermediler. Ben Kabe'ye geldim. Kureyşler oturmuş birbirleriyle konuşuyorlardı. Ortalarına durdum. Sesimin çıktığı kadar haykırdım. Ey Kureyş topluluğu! Ben Allah'tan başka ilah olmadığını ve Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resul olduğuna şehadet ediyorum. Onlar söylediklerimi duyar duymaz hepsi yerlerinden bir ok gibi fırladılar Ve koşun şu dininden dönene Beni öldüresiye dövmeye başladılar Peygamber Efendimiz'in amcası Abbas yetişti Yazıklar olsun size diyordu Bu adam Gıfar kabilesinden Sizin ticaret kervanlarınız Gıfardan geçiyor Başınıza gelecekleri bir iyi düşünün Bu sözler üzerine beni serbest bıraktılar ben Peygamber Efendimiz'e geldim Peygamber Efendimiz beni perişan Elde görünce Sana İslam'a girdiğini kimseye söyleme Demedin mi buyurdular Sonra da şimdi sen kavmine git Bizden öğrendiklerini onlara Anlat Onlar Allah'a davet et Belki Allah senin de onlara fayda verir Ve onları yüzünden sana Ecir ihsan eder buyuruyorlardı Ebu Zerrin Gıfari Radiyallahu anh kavmine geliyordu Önce kardeşi Üne ise İslam anlatıyor ve Üneys iman iklimine giriyordu. Arkasından annesi iman iklimine giriyordu. Kıfar kabilesinin insanları bir bir iman iklimine koşuyorlardı. Beraber namaz kılıyorlardı. Gıfarlılar, haramiler misali kervanlar vurur, kervanlar soyardı. Artık o cahiliye günlerinde kalmıştı. Gıfar bölgesi giderek en güvenli bölge olmuştu. Ahiret bilinci onların kalplerine siniyordu. Yarın bir bir bu hayatın hesabını vereceklerdi. Hesabını vermeyecekler hallerden uzaklaşıyorlardı. Temiz bir hayata başlıyorlardı. Şimdi onlar İslam iklimini oluşturuyorlardı. İslam insanının en büyük özelliği ise güveniler olmasıydı, şeffaf olmasıydı. Ebu Zer malını paylaşmada öncüydü. Rahman-ı rahim infak etmeyi emrediyordu. Kazançlarından diğer insanlara vermeye emrediyordu. Allah'ın kendisine verdiğinden, Allah'ın kullarına vermesini murat ediyordu. Mülkün sahibi Rabbi Rahimdi. Mümin kendisine ihsan edilenin bir emanet olduğunun bilincindeydi. Emanetin asıl sahibi nasıl diliyorsa, Emanet diye düşen ona göre hareket etmesiydi. Ebu Zer bu konuda öncü insandı. Öncü mümindi. İmkanlarını ihtiyaç sahibi insanlarla paylaşıyordu. Her paylaştığında gönül dünyasında tatlı bir sabah esintisi duyuyordu. Rahmani bir esinti duyuyordu. Kalbinin huzur ve sükun içre olduğunu hissediyordu. Ebu Zer'in gıfarinin kulağı peygamber sesindeydi. Peygamber çağrısındaydı Ne zaman gel diyecek diye Bütün varlığıyla çağrılmaya bekliyordu Peygamber iklimine can atıyordu Rahmet elçisinin sohbetine ne kadar muhtaçtı Kısa Mekke günlerindeki beraberliği öbürünün en huzurlu En bereketli zamandaydı Şimdi daha bir özlüyordu Daha bir hasret çekiyordu Allah'ın sevgilisiyle beraber olmak Şu fani dünyada en büyük hasretti, en büyük özlemdi. Ondan ayrı düşmek, en büyük firaktı, en büyük ayrılıktı. O, alemlere rahmetti. O, insanlığa ahlakı öğreten rahmet etçisiydi. O, Allah'a kulluğun zirve örneğiydi. Kulluk, O'nun izni takip edilerek yapılırdı. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.